Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, çok önemli ve ilginç bir haberle başlayalım programımıza. İstanbul Boğazından geçen gemilerin saldığı emisyonlar hesaplanacak. Bilmiyorum hiç gemiler gerçekten boğazdan geçerken seyrettiniz mi? Çıkardıkları dumandan insanın boğazı yanıyor. Özellikle de ziyaret için. Geldiyseniz ...ve henüz İstanbul'un o kirli havasını kanıksamış değilseniz. Gemilerin salımları İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nün... ...Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı işbirliğiyle araştırılacak. Bu ay başlayan proje TÜBİTAK tarafından destekleniyor ve 2 yıl sürecek. İlk etapta boğazın farklı noktalarına sensörler yerleştirilecek... İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü müdürü ve projenin de yürütücüsü Profesör Dr. Cem Gazioğlu, yılda ortalama 40 bin geminin İstanbul Boğazı'nı kullanarak Türk Boğazlar Sistemi'ne giriş yaptığı bilgisini verdi. Gazioğlu bu gemilerden kaynaklı baca gazı emisyonlarının hesaplanmasının önemini şöyle anlattı. Çünkü belli tolerans sınırlarına geldik. Burası sonsuz bir kaynak değil. Buradan geçecek gemilerin bir sınırının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu sınırı koyabilecek maddelerden birisi de emisyonlar. Dünyada artık ne kadar üretim yaptığınızdan çok. Bu üretimi nasıl yaptığınız ve nasıl naklettiğiniz önemli. Bir kargo gemisi kilometre başına sevk edilen her bir metrik ton mal için 16,14 gram karbondioksit üretiyor. Konteyner gemileri yılda ortalama 140 milyon metrik ton. Dökme yük gemileri ise 440 milyon ton karbondioksit salıyor ulaştırma sektörü 2020 rakamlarına göre sera gazı emisyonlarının %27'sinden sorumlu. Denizcilik sektörünün iklim krizinin sonuçlarına katlanmak zorunda olduğunu söyleyen Gazioğlu, sektörde eski üretim tekniklerinin terk edilmesi gerektiğini ancak kısa mesafeli taşımacılıkta elektrikli motorlara dönüşüm beklenmesine rağmen büyük tonajlı gemiler için bu dönüşümün hiç de kolay olmayacağını söyledi. Yaptığımız çalışma ben bu havzada bu tür gemilerin bazen geçebileceği şekilde dizayn edilmesini istiyorum diyebilmemize sağlayacak. O zaman biz boğazlarımızı risk teşkil eden yaşlı gemilerden arındırmış olacağız. Elimizde ilerleyen yıllar için bir parametre olacak dedi. İstanbul Beykoz'dan Karadeniz'e dökülen ve çay ağzı derisi olunarak da bilinen Riva Deresi'nin suları yine siyaha döndü. Deredeki renk değişiminin yanı sıra kıyıya yakın noktalarda su yüzeyinde görülen yağ benzeri katmanlaşmalar ve kıyı çevresinde bırakılmış atıklar da dikkat çekti. Kötü bir kokunun da yayıldığı dereyle ilgili artan şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler derenin belirli noktalarından su ve zemindeki çamurdan numune alarak çalışma başlattı derede görülen siyah rengin nedeninin laboratuvarda yapılacak testler sonucunda ortaya çıkacağı açıklandı. İstanbul Beykoz sınırlarında bulunan dereye akıtılan atıklar nedeniyle yaşanan kirlilik yıllardır sürüyor. 2020'de Beykoz Belediyesi her yıl büyük ölçekte balık ölümlerinin yaşandığı ve renginin atıklara göre renk değiştirdiği derenin üzerine Kanal Riva yapacağını açıklamış ve proje için çet gerekli D kararı vermişti. Belediyenin o dönem 63 milyon liraya mal olacağını açıkladığı Kanal Riva projesi kapsamında dere çevresinde bir tema park adı altında restoranlar, ticari alanlar çok sayıda yapı inşa edileceği belirtilmişti. Yaklaşık 32 kilometre uzunluğundaki Riva Deresi'nin Ömerli barajı ve eski Paşaköyleri biyolojik atık su arıtma tesisleriyle de bağlantısı var. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu Antalya'nın Kumluca ilçesinden geçen ay yaşanan sel felaketinde sera atıklarıyla neden oluşan kimyasal ve tarımsal kirliliğin denize ulaştığını belirtti ve diyor ki özellikle o bölgede mikroplastik miktarında ciddi artış vardı. Tabii ki bu seraların plastiklerinden kaynaklanıyor. Kumluca tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü seraların çok olduğu bir yer. Seraların içerisinde kullanılan ve o bölgede atık olarak bekleyen tüm plastik, kimyasal, ilaç, gübre atıklarının hepsi sel sularıyla birlikte denize gitti. Hem şehrin kirliliği hem de tarımsal kaynak kirliliği denize girdi. Denizin içerisinde bulunan bu atıkların nerelerde biriktirdiği ile ilgili detaylı bir araştırma lazım demiş kendisi. Denizli'nin Tavas ilçesi Avdan çevresinde termik santral yapımına karşı yürütülen mücadelede kurulan Avdan platformu dava sürecine ilişkin açıklama yaptı. Dediler ki Avdan kazanacak, toprak kazanacak. Avdan platformu dava sürecine ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. 13 Ocak 2022 tarihli resmi gazetede yayınlanan acele kamulaştırma kararı ile 3.764.623 metrekare alanda 564 adet parsel için acele kamulaştırma kararı çıkartılmış ve süreç bitmeden kömür çıkartma faaliyetlerine hemen başlanmıştı. Avdan platformu acele kamulaştırma kararına karşı 11 Şubat 2022 tarihinde köylülerle birlikte Danıştay 6. İdare Başkanlığı'na yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Dava sürecinin devam etmesine rağmen verilen acele kamulaştırma kararıyla birlikte Avdan'da açık kömür madenciliği yapılmaya Başlandı diyor avdan platformu. Böylece avdan artık eski avdan değil. Verimli araziler sadece bir kömür yatağı haline geldi. Yüzlerce ağaç söküldü, su kaynakları zarar gördü ve görmeye devam ediyor dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.